İç narteks Tavanı baştan başa mozaikle kaplı, çapraz tonazlı ve duvarları damarlı mermerleri kaplanmıştır. Ayasofya'nın Justinyen çağı özelliklerini en iyi koruyan bölümlerinden biridir. Yer yer haç motifleriyle süslenen bu dekoratif tavanda Justinyen devrinde hiçbir insan figürü mozaiği bulunmadığını eski kaynaklardan öğreniyoruz. Durum buyken imparator kapısı üzerinde bulunan figürlü, mozaik sanat değeri ve tarih açısından kaydı değer bir önem taşımaktadır. 1933 yılında temizlenip yeneşledildikten sonra tarihleme ve tanılama işlemi açısından sık sık tartışma konusu olmuştur. Buradaki sahnede ortada muhteşem ve ilahi bir taht üzerinde İsa tasvir edilmiştir. Sağ eliyle takdis işareti yapmakta sol elinde ise üzerinde size barış, ben Dünyanın Nuruyum anlamında yazı bulunan açık bir kitap tutmaktadır. İsa'nın sol alt yanında secde eden sakallı bir imparator tasviri vardır. Üste madalyonlar içinde, solda Meryem ve sağda Cebrail tasvir edilmiştir. Beyaz hiton ve himlat yön giymiş olan İsa, burada pontokrator sıfatıyla tasvir edilmekte, ve yüzünde özellikle baş tanrısı Zeus'un hatları görülmektedir. Son araştırmalar yerde secde eden imparatorun Leon 6 olduğunu göstermiştir. Her ne kadar böyle bir sahneye Bizans ikonografyasında alışık değilsek de burada imparatorun İsa'dan af dilemesi konu edilmiştir. Olay imparatorun Ortodoks Kilisesi'ne ters düşen çok kadınla evliliği ile ilgilidir. Leon 6 üç evlilik yapmış fakat erkek çocuk sahibi olamamıştır. Büyük tartışma ve zorluklardan sonra evlenmesine izin verilen metresi Zoe'dan kayırı meşru bir oğlu vardı. Böylece Konstantin 7 Profigenitus adlı bu çocuk yasal oğlu sayılarak tahtın varisi olmuştur. Profigenitus'un Ayasofya'da imparatorların katıldığı dini seremonileri bir kitap halinde toplanan imparator olmakla ünlüdür. Mozaik, imparatorun ölümünden sonra yani 920'lere tarihlenmektedir. İç Narteks'in kuzeyindeki büyük kapı vasıtasıyla galeriye çıkan koliyasa girilir. Güneydeki kapı ise yaklaşık 10. yüzyıldan beri Ayasofya'nın ana giriş kapısı olarak kullanılmış bir vestibül ve dış kapıya bağlanır. Nartex'ten anıtın ana mekanlarına geçiş dokuz kapı vasıtasıyla olur. Bunlardan güneydeki üçü halka, kuzeydeki üçü melce arayanlara tahsis edilmiştir. Bu kapıların yapılışları basittir. İmparator ve maiyetine tahsis edilen ortadaki üç kapıya ayrı bir itina gösterilmiştir. Bunlardan en görkemli olan şüphesiz ortadaki imparator kapısıdır. Devrinde altın yaldızlı Gümüş levhalarla kaplı olduğu fakat bunların 4. Haçlı orduları tarafından yağma edildiğini kaynaklardan öğreniyoruz. Nitekim büyük kapı temizletilmiş ve altın yaldız izleri bulunmuştur. Bir efsaneye göre kapının ağaç aksamı Nuh'un gemisinden alınmıştı. Bugün İmparator kapısı ne de iç mekana bağlanan diğer kapılar orijinal değildir. İmparator kapısı üzerinde gene bronzdan yapılmış ve ilginç efsanelere konu olan bir pervaz bulunmaktadır. Pervazın ortasında sehpa üzerinde açık bir kitap ve bir güvercin tasviri yer alır. İnce bir tabuta benzeyen bu pervazın üzerindeki tasvirlerle beraber Sen Trinite'yi temsil ettiği kabul edilir. Pervaz baba, kitap oğul, güvercin ruhul Kudüs'tür. Kilisenin camiye çevrildiği dönemde pervazın yan taraflarında yer alan aplike metalik haçlar kaldırılmıştır.